Kerbela Hadisesi Ferhat Cura Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam onun resulüne olsun. Yezid'in hilafetini kabul etmeyen ve Kuf'e ehlinden kendine ulaşan davet mektuplarını dikkate alan Hüseyin radıyallahu anh, Müslim bin Akil'i Kuf'e'ye gönderdi. İlk başlarda ciddi bir ilgiyle karşılanan Müslim bin Akil, Hüseyin'e bu durumu haber verdi. Bunun üzerine yola çıkan Hüseyin, yolda Kufelilerin ihanet haberini aldı. Kufeye vali olarak atanan Ubeydullah bin Ziyad, Hüseyin'e biat eden topluluğu çeşitli komplolarla dağıttı. Son olarak da Müslim bin Akini şehit etti. Hüseyin radıyallahu anh şehadet haberini öğrenince etrafındaki kişilere durumu izah etti ve istedikleri gibi hareket edebileceklerini söyledi. Beraber yola çıktıkları arkadaşları Hüseyin'i bırakmayacaklarını ifade ettiler ve yola devam ettiler. Bu sırada Ubeydullah bin Ziyad, Kufe'de Hüseyin'e biat ettiğini söyleyen kimse kalmamasına rağmen tedbirlerini en üst düzeyde tutmaya devam ediyordu. Son bir tedbir olaraksa Kufe'ye geliş ve gidiş yollarını kontrol etmeye başladı. Durum öyle bir hal aldı ki Hüseyin'e radıyallahu anh sempati duyanlar dahi bu yol kontrollerinde belirleniyor ve cezalandırılıyordu. Bu tedbirler Hüseyin'e biatını saklayan kişilerin umutsuzluklarını daha da arttırıyordu. Hüseyin radıyallahu anh yola devam ederken ilk önce Hur bin Yezid'in komutasındaki bir orduyla karşılaştı. Ubeydullah bin Ziyad'ın gönderdiği bu ordu Hüseyin'le karşılaşınca ona güzel bir şekilde muamele etti. Ordunun komutanı orta yolu bulmak ve Hüseyin'i kararından vazgeçirmek için çok çabaladı ancak Hüseyin radıyallahu anh bu tekliflere yanaşmadı. Hüseyin radıyallahu anh Kerbelaya ulaşınca Ömer bin Saad komutasında 4000 kişilik bir orduyla karşılaştı. Ömer bin Saad'la Hüseyin arasında da çeşitli görüşmeler oldu. Ama bunlardan da bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Hüseyin ve beraberindekilerin şehadetiyle sonuçlanan savaş başladı. Etrafındaki ashabı şehit olan Hüseyin radıyallahu anh tek başına Ömer bin Saad'ın ordusuyla mücadele etmeye başladı. Askerlerden hiçbirisi Hüseyin'e elini uzatmak, onun ölümüne sebep olmak istemiyordu. Fakat sonunda bir bedbaht Resulullah'ın torununu katletti. Başka bir şaki de başını kesti. Hüseyin'in radıyallahu anh kesik başı ve toplulukta bulunan kadın ve çocuklar orduyla beraber Kufe'ye getirildi. Ubeydullah bin Ziyad, Hüseyin'in başıyla oynamaya ve onu aşağılamaya başladı. Olayı Enes radiyallahu an şöyle rivayet ediyor. Ubeydullah bin Ziyad'a Hüseyin'in kesilen başı getirilmişti. Onu bir sininin üzerine koyarak elinde bulunan süngüsüyle onu aşağılamaya başladı ve güzelliği hakkında ileri geri konuştu. Bunun üzerine ben ona, o Resulullah'a en çok benzeyen kişiydi dedim. Bu esnada Hüseyin'in başı Vesme denilen bir tür kınayla boyalıydı. Ubeydullah bin Ziyad daha sonra Hüseyin'in başını ve kadınlarla çocukları Yezid'e gönderdi. Yezid'in bu süreçteki muamelesiyle ilgili farklı rivayetler mevcuttur. Özellikle Şia kaynaklarında Yezid'in Hüseyin'in radıyallahu anh başıyla oynadığı, kadınlar ve çocukları köle pazarlarında satılığa çıkarttığı gibi rivayetler vardır. Ancak bunların dayandığı senetler neredeyse yok hükmündedir. Kerbela hadisesini bize nakleden Şia kaynaklarındaki bu durum aslında çok da garipsenecek bir hal değildir. Dinlerini uydurma rivayetler üzerine bina eden bir taifeden eden başka bir şey beklemek zaten mümkün değildir. Burada asıl ilginç olansa başka meselelerde Şia'nın ne kadar yalancı olduğunu gören ve bunu vurgulayan ehli Sünnet alimlerinin Kerbela olayını Şia kaynaklarından aktarmalarıdır. Allahu Alem burada duygusallık devreye girmiş, ilmin temel prensipleri göz ardı edilmiştir. Mesele Hüseyin'in radiyallahu anh şehadeti olunca onun katillerine bütün kötü sıfatlar yakıştırılabilir mantığıyla hareket edilmiştir. Evet, bu katiller ve bu katillere emir verenler söylenen her şeyi ve daha kötüsünü de yapmış olabilirler. Allah Resulü'nün torununu katletmekten çekinmeyenlerden her türlü alçaklık beklenebilir. Ancak bunları yaptıklarına dair sahih bir rivayet yoksa o zaman bunları söylemek bizi bebel altında bırakacaktır. Bir kavme olan düşmanlığımız bizi diye sevk etmemelidir. Aslında duygusallıkla hareket edip başkalarına zulmetmek her insanın başına gelebilecek durumdur. O yüzden Müslüman bir fert insanların hakkına girmemek için Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçeveye uymaya azami surette gayret göstermelidir. Duyguların kabardığı anda karar vermekten kaçınmalı ya da aklı selim birileriyle istişare etmelidir. İnsanların cintlerle kitap yazıp anlattığı Kerbela hadisesini iki yazıda özetleyebilmemizin sebebi, duygusallık nedeniyle ortaya atılan asınsız rivayetleri eleyip sahih kaynaklarda geçenleriyle yetinmemizdir. Kerbela hadisesi beraberinde şu soruyu da zihinlerde canlandırmıştır. Kerbela olayının asıl faili kimdi? Sorumluluk kimin üzerindedir? Bu hususta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki birinci fail Kufe ehlidir. Çünkü onlar daha önceden yaptıkları hainliklere bir yenisini daha eklemişler ve Hüseyin'e de radıyallahu anh hainlik etmişlerdir. Hüseyin'in katlinden dolayı olarak da sorumlu hale gelmişlerdir. Hüseyin belki onlara uzaktı, savaşta onun yanında yer almaları mümkün değildi ama yanlarında olan elçisi Müslim bin Akil'i dahi muhafaza etmeyi beceremediler. Onu yarı yolda bıraktılar. Bu ahlakları nedeniyle sahabede onlara karşı sürekli temkinli davranmış ve onlara karşı tepkilerini farklı şekillerde dillendirmişlerdir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Irak'tan gelip de kendisine ihramlıyken sinek öldürmenin cezası nedir diye soran heyete şöyle cevap verir. Ey Iraklılar, size şaşmamak elden gelmiyor. Siz Allah Resulü'nün kızı Fatıma'nın ciğerparesini öldürüyorsunuz. Bu konuda hiçbir şekilde sakılmıyorsunuz, sonra da kalkıp ihramlıyken sinek öldürmenin cezasından bana soruyorsunuz. Siz nasıl bir toplumsunuz? İkincil fail ise Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'dır. Hüseyin'e radıyallahu anh destek verenlere çok sert muamele etmiş, onlara komplolar kurmuş ve Hüseyin'in son aşamadaki makul taleplerini reddedip onun katlinin bebaline ortak olmuştur. Makam sevgisi ve kibri onu hem dünyada hem ahirette helaka götürmüştür. Fainleri zikrederken Yezid'den bahsetmememiz mümkün değildir. Her ne kadar kaynaklarda Hüseyin'in (radıyallahu anh katlinin emrini onun vermediği, bu duruma çok üzüldüğü, uzun süre ağladığı, esir olunan kadın ve çocuklara güzel muamele ettiği söylense de bunların hiçbirisi ortadaki cürmü hafifletmez. Bütün bu yaptıklarında gerçekten samimi olup olmadığını ondan sonraki amelleri belirleyecekti. Kerbela hadisesinden sonra yaşanan olaylara baktığımız zaman pek de iç açıcı bir tabloyla karşılaştığımızı söylememiz mümkün değildir. Hüseyin'in katli nedeniyle üzüntü duyan bir Yezid Ubeydullah bin Ziyad'ı nasıl hala görevde bırakır onu azletmez. Resulullah'ın torununun katledilmesinden üzüntü duyan bir Yezid daha sonra nasıl Medine'ye saldırılmasına göz yumar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu taife ve kişilerin Hüseyin'in radıyallahu anh katledilmesinin vebalinde ortak olduklarını söyleyebiliriz. Kerbela hadisesiyle ilgili olarak yazımızı bitirmeden önce şunu ekleyebiliriz. Allahu alem Hüseyin radıyallahu anh bu ameli ve şehadetiyle İslam ümmetine bir ayrımı net olarak öğretmiştir. O da hilafetle saltanatın arasında fark olduğudur. Eğer böyle bir hadise yaşanmamış olsaydı İslam ümmeti saltanatı benimseyecek ve onu da Raşit Hilafet'le eşdeğer görecekti. Bu yazımızda geçen tarihi vakıalar Muhammed Sallabi'nin Emeviler Dönemi adlı kitabından özetle alıntılanmıştır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 36. sayısında yayınlanmıştır.